Merhaba Zafer abi. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Dilek. Nejendirium Türkiye'de Yüzüklerin Efendisi serimize devam ediyoruz. Artık çift taneli bölümlere geldik. Sıçrayan Midilli Hanı'ndaki bölümlerden bir tanesi bu da. Köpüklü biralarımızı alamasak da köpüklü kahvelerimizi. aldık. <gülüyor> ya ne yapayım arpadam kaymak brüsü çalışmıyor beyefendi. Tembel. Tembel ya hani nerede? Yok, yok. Hiç yok. Evet, ne diyorsun patron bu işe? Niye ne diyorum? Köpüklü biralarımız yok. Köpüklü kahveyle beni kandırdı Arpadam kaymak bürcü. Arpadam kaymak bürcüsü şey yapıyor ya. Zararlı alışkanlıklardan koruyor. Hayır sıkıntı şu, bunu da bana yaptırdı. <gülüyor> Siz var ya <gülüyor> işinizi biliyorsunuz ha. Gerçekten. Sen kaymak bürcünün yanında bir tane yardımcısı var esen ya, olsun. Ne? Nop, nop, Evet 10. bölümdeyiz de. Bölümümüzün ismi yol gezer. Yol bu diyorsun. arada çok alakasız bir şey söyleyeceğim ama üniversiteyken bizim okulun bir tane rak grubu vardı ismi yol. Buradan almışlar. Büyük ihtimal ben o zaman yüzüklerin efendisini bilmiyordum. Buradan almışlar. Almışlardır. Demek ki rak kurtlarında çok şey var ya Türkiye eserlerinden alınmak isimler ya da parçalar ona göndermeler. İtalya rak kurtları seviyor Türkiye. Seviyor değil mi? Abi bir kere her şeyden önce dünya çapında stink var. Stink var ya. Yani, evet, tabii. stink var. Doğru. Neyse yol gezeri bilenler varsa eskilerden. Eskiler çok. <gülüyor> selam göndereyim. Evet abi 10. bölüme başlayalım. İşte bu yüzüğü kazara parmağına geçmesi falan olayından sonra Frodo Pippen ve Sam ilk karşılandıkları bu aradaki oturma odası denilen ya da ana salondan bağımsız olan odaya geçiyorlar. Odadaki bütün ışıklar falan sönmüş. Hatta kozlar kalmış ama şömine bile sönmeye yüz tutmuş. Onlar hemen çalı çırpı atıyorlar, şömineyi yüklüyorlar canlandırıyorlar, birkaç tane mum yakıyorlar, lambayı ateşliyorlar falan. Ortalık aydınlanıyor. Şömine alevli diyor. Bir bakıyorlar. Yol gezer orada bir sandalyede kapının girişinde oturuyor. <gülüyor> Pippin çok şaşırıyor. Hayda diyor. Sen de kimsin. Ne istiyorsun? diyor. Yol gezer de arkadaşınız bana yatmadan önce biraz zaman vereceğini söylemişti. Birkaç şey konuşabilmek için. Baş başa konuşacak onunla diyor. da işime yarayacak şeyler söyleyeceğini iddia etmiştin. Onun için söz vermişim. Hadi söyle bakalım o işime yarayacağımız şeyler nelermiş diye soruyor. Birçok şey diye cevap veriyor. Birçok şey söyleyebilirim. Senin bilmediğin fakat bunları söylemek için de elbette bir bedelim var öyle bedelsiz söylemem bu işleri diyor yol gezer. aklından şey diyor, diyor aler acele çıktık yanıma yeterince zaten para almadım. Zaten öyle bir bıçkın öyle bir serseri duruyor ki bu adam cebimdeki getirdim bütün parayı versem bile bunu tatmin etmez buna yetmez zaten. E bir de bütün parayı verirsem günce yol boyunca ne ihtiyaç olunca alacağız edeceğiz harcayacağız mümkün değil falan diye bir şey yapıyor rahatsız oluyor. Yol gezer bunu anlamış gibi şey diyor o kadar da büyük bir bedelim yok. Sadece diyor şöyle bir şey düşünüyorum. Bundan sonra devam. Devam edeceğiniz yolculukta diyor arkadaşlarınızla beraber ben kendim ayrılmak isteyene kadar beni de yolcu arkadaşı yapacaksınız. Ben de sizinle beraber yoldaşlık edeceğim. Çeşiriyor Frodo bu teklife ama sinirleniyor da diyor ki şayet bu arkadaşlarımdan başka bir yol arkadaşı seçecek olsaydım en azından onu iyi tanımak isterdim. Ondan haberim olsun isterdim. O bizden ne istiyor tam olarak onu bilmek isterdim. Kusura bakma diyor. Çok haklı. ...çok haklı. Zaten yol gözlerinde diyor ki... ...o diyor umumi salonda yaptığın saçmalıktan sonra... Diyor, ...bayağı aklın başına gelmiş... ...doğru düzgün düşünmeye başlamışsın yani. <gülüyor> o da haklı. Ha, o da <gülüyor> haklı. <gülüyor> Çünkü diyor sizin durumunuz çok kritik ve tehlikeli... ...ben bu işin farkındayım. Olabildiğince tedbirli olmak zorundasınız diyor. Frodo iyice kullanıyor yani... ...bu neyi ne kadar biliyor... ...neden bu kadar ilgili, ne oluyor... ...bu kim bilmem ne... ...işkilleniyor bu durumda. Ondan sonra şey diyor... ...sen diyor bana bir söyleyeceklerini söyle... Bakalım duruma göre sana bir güvenim olursa, senin söyleyeceklerin bir değeri olursa belki de hani bu ödemeyi kabul ederiz. Devam et diyor. Ne biliyorsun? Anlat bize. Yolgezer'de şey diyor. Çok fazla şey biliyorum ve çok fazla karanlık şey biliyorum. Yani. Sizin işinize gelince diyor ve o sırada susuyor. Tedirgince sağa sola bakıyor. Gidiyor patlanak salonu kapısını açıyor. sağa soluna bakıyor. Dinleyen var mı yok mu falan diye. Tekrar kapatıyor. Böyle gözde görünmez gibi bir hızla geliyor oturuyor gene Frodo'nun karşısına. Konuşmasına devam diyor Kulaklarım keskindir. Görünmez olamasam da neredeyse canım istemediği zaman kimsenin fark edemeyeceği bir hale de diyor. Çok gizlice insanları takip edebilirim. İnsanların hiç haberi olmadan onların konuştuklarını da dinleyebilirim. Böyle yeteneklerim vardır. Mesela bu akşam diyor dört tane hobbit yaylalardan çıktığında ben de bireyin batısındaki o çitli yolun oradaydım diyor. Onların... Buyur. Onların diyor tom bomba dille diyor neler konuştuğunu burada diyor birebir anlatsam çok doğru olmaz. Ama diyor bir şey çok dikkatimi çekti. Aranızdan biri diyor ne kadar lazım olursa olsun Baggins adını buraya kullanmayacağız. Baggins adından bahsedilmeyecek. Buna kesinlikle dikkat edilecek dedi. Eğer lazım olursa illa Proda Baggins'un adı onun yerine tepedibi adı kullanılacak. Bana tepedibi deyin dedi diyor yol gezer. <gülüyor> Elbette diyor Bay Baggins'un tepedibi adını kullanmasında namusu bir neden olduğuna inanan bilirim ama diyor gene de çok ilgi çekiciydi bu. Sonra diyor kapıya geldiklerinde içeri girdiler diyor. Onları da takip ediyordum ben. Kapı görevlisi gözükmeden bir sület gibi atladım üstünden diyor çitleri. Onları sıçrayan midiliye kadar takip ettim. Hı, Ay, bu geçen bölümde dilek ne demiş? Ben golcum olabilir demiştim. Evet. Sen Nazgüllerden biri olabilir demiştin. Ama dilek başkan doğruyu bildi. Tebrik ederiz Dilek başkan. Teşekkürler, teşekkürler. Meğer o karartı, bunları takip eden karartı Teşekkürler. Aramaymış. Kimmiş? Bilmişim değil mi? Yol gezermiş. Kimmiş? Yol gezermiş. <gülüyor> Kim bilmiş? Dilek Başkan. Dilek Başkan bilmiş. Büyüksün diyeyim bir daha. <gülüyor> şey sinirleniyor ya diyor, birey de diyor, benim ismimin neden bir önemi olsun diyor. Niye herkes benim ismimi bilmek istiyor? Neden benden bahsediliyor diyor. Ve aynı şekilde Yolgezer'e cevap veriyor. Diyor ki, Bay gezerin casus gibi konuşulanlara kulak misafiri olması için namuslu bir sebebi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Fakat eğer öyleyse ona bunun gerekçelerinin açıklamasını tavsiye ederim. Helal. Yol gezer güzel cevap diyor. Fakat açıklamam oldukça basit. İsmi Frodo Baggins olan bir hobbit arıyordu. Onu hemen bulmam gerekiyordu. Alelacele ona ulaşmam gerekiyordu. Öğrendiğime göre beni ve arkadaşlarımı ilgilendiren bir sırrı şairdan dışarı taşıyorlardı. Bunu deyince Frodo ve Sam dikleniyorlar. Hemen ayağa kalkıyorlar, panikliyorlar. Yüzükten de mi haberi var? Bütün görevimi biliyor falan diye bir korkuya kapılıyorlar. Yanlış anlamayın beni şimdi diyor. Bu diyor sırrı sizden çok daha dikkatli korurum sizin gibi dikkatsizlik yetmem. Ama diyor ileri uzanıyor böyle korkutucu bir şekilde. Onlara doğru bakıyor. Her gölgeye dikkat edin. Siyah atlılar geçti bireyden Bir tanesi güney yolundan diyor bireye doğru geldiğini gördük geçen akşam. Bir tanesi de bu sabah gene aynı yoldan bireye doğru yaklaşmış o kara atlıların. Daha sonra bir sessizlik oluyor. Frodo Pippen sen bakışıyorlar karşılıklı. Kapıdaki nöbetçinin diyor bizi karşılamasından, tedirginliğinden anlamalıydım zaten diyor Frodo. Bir gariplik var. Hem bizi beklemeleri açıdan hem de bir tehlikeli durum olduğunu anlamalıydım. Ayrıca diyor hancı da bir şeyler duymuş gibiydi. Hani bir şey hatırlıyorum yok unuttum, hatırlıyorum unuttum falan hikayesi. Bir de diyor iyice tedirgin olduğum şey bizi umumi salona davet etti. Israrla gelmemizi istedi falan diyor. Bu hancıda diyor bir gariplik mi var acaba? Bizle ilgili ne kadar şey biliyor olabilir falan. Oysa diyor keşke salaklık etmeyip diyor burada kalabilseydik odada hiç umumi salona geçmeseydik yatağımıza gitseydik direkt ve uyusaydık böyle saçma sapan şeylere Dikkat çekici şeylere sebep olmasaydık iyi olurdu diyor yol gezer. <gülüyor> Elimden gelse diyor sizi diyor hiç o salona çıkartmazdım diyor. Ben diyor zaten Hancıya söyledim hani gelir gelmez görüşelim edelim diye buna müsaade etmek istemedim ama Hancı sizle görüşmeme diyor müsaade etmedi ve o yüzden de diyor saçma hareketler yaparak gereksiz bir şekilde dikkat çektiniz diyor. Sence o diye başlıyor. Yani sence Arpa adam kaymak turuzu kötü bir adam mı? Bizi hakkında bilgi sahibim falan manasında bir şeyler söyleyecek. Yok diyor ya Kaçlı adam kaymak pürüzü asla kötü bir adam değildir. Hatta aksine çok güvenilir bir adamdır. Yani ondan bir kötülük bekleyemeyiz. Yalnız mesele şu ki benim gibi kolculardan böyle gezginlerden hiç hoşlanmaz. Bana güvenmediği için sizi yanınıza gelmeme izin vermedi diyor. Bir de diyor senin o küçük şaka yani yüzüğün eline geçmesi hikayesinden bahsedecek. Frodo tersleniyor o bir kazaydı diyor. E tamam diyor hadi kaza olsun ama çok kaza mıydı emin değilim o durumun diyor. Kaza diyelim o acayip tehlikeli bir hale soktu sizin halinizin. Burada da diyor ki olduğumuzdan daha tehlikeli bir hale gelemezdik zaten yani. <gülüyor> ben zaten yanmışım diyor. Ha, çevre peşimizde diyor kara atlılar var. Gidecek uzun bir yol var. Ne olacağı belli değil falan. Çok da diyor ekstradan bir bela aldığımızı zannetmiyorum diyor. Yani yeterince başımızda bela vardı. En azından diyor bizden erken geldikleri için kara ikisi zamansız gelmiş oldular. Bizim bireyde olmadığımızı görünce kendi yollarına devam etmişlerdir. Burada rahat ederiz. Valla diyor ben böyle bir şey güvenmezdim diyor yol gezen. Geri döneceklerdir ve dahası da geliyor olacaktır. Ben onların kaç tane olduğunu da biliyorum. Birden ikiden çok daha fazla saydılar. Sonra böyle gözleri falan buz gibi Nasıl bir hale abi? geliyor. Nasıl abi? Bir yap bakayım gözleri soğuk <gülüyor> ve sertti abi. Evet. Ama benim gözler kahverengi olduğu için her zaman bir sıcaklığı oluyor. Bir gri gözlerimiz olmadı ki havamız atalım. <gülüyor> Öğretemedim bu işleri bak böyle yapacaksın. Evet Hayır. bak başkan çok korkutucu oluyor yani. <gülüyor> Ayrıca da Brede de diyor tamam iyi insanlardan oluşmuyor. Güvenilmez kişiler var. Özellikle yeni gelen güneyliler arasında çok fazla tehlikeli insanlar. Bil eğrelti diye birisi var ki zaten görünmezlik saçmalığı sırasında diyor. Çok ters suratlı, kötü oldukları belli iki tane güneyli ile beraber diyor dedikodu yapıp herkesten önce handan ayrıldılar dikkat ettiyseniz diyor. Buralarda her şey diyor iyi insanlardan oluşmuyor. Geneli iyi bir hak olmasına rağmen Brede. Eğrelti birçok şey satabilir hele bu görünmezlik hikayesinden sonra bilgisi çok daha değerli bir hale geldi. Eğlelti ne satabilir ki diyor Frodo? Hem benim kazamın onunla ne ilgisi var? Senin haberini satacak elbette diyor. Ki Frodo da aslında sorarken neyi satacağının bilincinde. Yani yolgezer'e yedirmeye çalışıyor durum ama yolgezer yemiyor tabii. Safa yatıyor yani. Safa yatıyor biraz. Senin gösterin hikayesi birçok kişiye çok ilgi çekici gelecektir. Zaten bu olaydan sonra senin gerçek ismini duymalarına bile gerek kalmadı. Senin kim olduğunu anlamış oldular böylece. Benim fikrimce daha bu gece sonu ermeden olup bitenleri herkesin öğrenmesi çok muhtemel diyor. Dedikodu çok büyük bir hızla yayılacak. Zaten herkes böyle bir garip olayın bu handa gerçekleştiğini öğrenmiş olacak. Bu ödül konusu diyor sana kalmış. Hani sen bilirsin beni ödül olarak yanında götürür müsün götürmez misin? Sonuçta senin bileceğin iş. Ama diyor şunu düşün ki diyor şairle Dumanlı Dağlar arasındaki o fersahlarca mesafeyi diyor ben yıllardır gezmekteyim dolanmaktayım. Hemen hiç kimsenin bilmediği gizli yollar bilmekteyim. Ana yoldan gitmek zorunda kalmazsınız benimle gidince. Ana yoldan gitmeyince de bu kara suvariler sizi o taraflarda beklediği için göremezler. Belli bir güvenlik de sağlamış olur. Ve onların sizi bulmasını engelleyebilirim. Yoksa siz onların sizi bulmasını mı istersiniz diyor. Abi burada diyor ki göründüğümden daha yaşlıyımdır diyor. Kaç yaşında burada Aragorn tam? Burada yıl dönümü gerçekleşmediği için 87 yaşında. 87. Ama yüzük savaşlarını miğfer dibiyle başladığın düşünürsek. Hı hı. Hani ilk büyük savaşın orada 88 yaşında. Bu şey bizim bayağı konuşulan Zafer abiye söyledikleri. Ha, 87 yaşında olacak abi. 88 değil abi yüzük savaşı. Nasıl? Burada bir yüzük savaşı resmi olarak başlamış değil. Yüzük savaşları başladığında 88 yaşında. 87'de dökülürler demiştim. Evet 88. Abi böyle şık mı olur? 88 olur. <gülüyor> Sen de az değilsin Zafer abi. iki seçenek de konur mu oraya? Bu şey ya işte resmen kırmak için. Evet yani ya. <gülüyor> Sıfır cır bir uzaya bizim lisede öyle birisi vardı sıfır çıktı yaktım cıza. gene yaparım <gülüyor> vay arkadaş güvencenin adresi Güvenceler. Güvenceler. İstikrar adımızdır <gülüyor> Hobbitler yol bakıyorlar. Kara suvarilerinden falan bahsettiğinde sanki yüzünün böyle çok derinleştiğini acıyla kaplandığını çok büyük bir hüzünle dolduğunu ve korkuyla kaplandığını falan görüyorlar. Bir tedirgin oluyorlar yani. Hakikaten aslında düşündüklerinden çok daha korkunç bir tehlikeyle karşı karşıya geldiklerini anlamaya başlıyorlar yol ifadesinde Burada çok güzel bir tarif var. Birebir okuyum okuyayım orayı. Bir süre sanki geçmişte kalmış bir anıda yürüyormuş ya da uzakta gecenin içindeki ...ki sesini dinliyormuş gibi... ...görmeyen gözlerle oturdu yol gezer diyor. Sonra bir anda normal ediliyor. Neyse diyor. Toparlıyor kendini. Belki de sizi izleyenler hakkında sizden çok bilgin vardır. Belki de siz onlardan çok korkuyorsunuz ama bence yeterince korkmuyorsunuz. Onlardan çok daha fazla korkmanız gerekiyor. Yarın yola çıkacaksınız ama muhtemelen çok uzaklaşmadan onların eline düşersiniz diyor yolu takip ederseniz. Ama ben sizi hiç kimsenin bilmediği onların da haberi olmadığı yollardan dolandırarak istediğiniz yere götürebilirim. Ha. Beni de yanınıza alırsanız. Ağır bir sessizlik oluyor. Frodo sessizleşiyor. Pippin sessizleşiyor ama sem diklenmeye başlıyor bu bir sefer birden ayağa kalkıyor. Efendim de bana düşmez ama bence diyor yolgezi yanımızı almamalıyız. Çünkü diyor çok şey biliyor bu konu hakkında. Bizi uyarıyor, bize nasihatler veriyor ama bizim hikayemiz hakkında da çok fazla şey biliyor. Ne biliyoruz diyor belki de o tarafta. Onları daha da korkunç halde gösterip bizi ıssız yerlere götürecek. Orada elimizden sırrımızı alacak, yüzüğü alacak manasında. Ya da diyor belki de gerçek yolgeziydi diyor. Öldüren bir haydut bu diyor yerine geçti. Mantık adamı. O yüzden de diyor. Ben... Sen de herkes haklı diyorsun ya hikayede. <gülüyor> Mantık adamı dedim. Yani. Mantık adamı. Ya. Ay demin yolgezer konuşuyor. Çok doğru söyledi. Frodo <gülüyor> çok doğru söyledi. İşte tansiyon böyle helal. yaratılır. Tolkien nasıl bir hikayeza Herkes Ay, haklı. Ya. Herkes haklı. Ben olsam diyor, izin vermezdim diyor. Bu adamın bizle gelmesine. Çünkü yani fazla şey biliyor. Tedirgin edecek kadar çok şey biliyor bu diyor, hikaye hakkında. Yolgezer Seme cevap vermedi diyor. Keskin gözleri Frodo'ya çevirdi. Çünkü karar vereceğini Frodo olduğunu biliyor yol gezer. Yani Efendinin orada Frodo olduğunu biliyor. Hayır diyor Frodo. Aynı fikirde değilim diyor. Sanırım görünmek istediğin gibi biri değilsin. Görünmek istediğin kişiden çok daha iyi birisin. Benimle bireyler gibi konuşmaya başladın ama sonra değiştin. Yine de Sem'in haklı olduğu bir konu var. Hem dikkat etmemiz konusunda bizi uyarıp hem de neden sana güvenmemiz ve yanımıza almamızı istersin anlayamıyorum. Madem biz çok tehlikedeyiz. Niye sen bizle beraber birlikte tehlikeye atılmak istiyorsun? Neden kendini gizliyorsun? yapıyorsun. Kimsin sen? Benim meselemle ilgili tam olarak neler biliyorsun ve nasıl oluyor da biliyorsun? Bu soruların cevabını vermem lazım diyor. Dikkatli olmanız konusundaki dersi iyi anlamışsınız diyor Yol Gezer. Yine takdir ediyor hem Semih hem Frodo'yu. Fakat dikkat etmek başka bir şeydir. Kararsız kalmak başka bir şey. Artık diyor kararsızlıkla vakit kaybedebilecek zamanınız kalmadı. Artık kendi başınıza ayrık vadiye varamazsınız diyor. Bu mümkün değil. Bunu kabulleyin. Birisinin size yardımcı olması lazım. Onu da biliyorsun. Onu da biliyor. Ayrık Vadi'ye gittiklerinde biliyor. Tek şansınız bana güvenmek. Hani aslında mecburen bana güvenmek zorundasınız. Yapabileceğiniz başka bir şey yok diyor. Kararınızı verin ama eğer baştan beri bana güvenmiyorsanız zaten gene ben ne söylersem söyleyeyim. Söylediklerime de güvenmeyeceksiniz. O yüzden bir ön kabul geliştirmeniz lazım. Bir karara varmanız lazım. Haklı. <gülüyor> ama diyor şey yapalım. Gene de diyor hani bazı sorularınıza cevap vereyim. Kabul Diyor. O sırada odanın kapısı açılıyor. Arpa adam kaymak pürüzüyle, Nop elinde şeyler, sıcak su kovalarıyla beraber içeri giriyorlar. Yalnız Arpa adam kaymak pürüzüyle Nop girer girmez, Aragon böyle yani çizgi filmlerde ya da filmlerde oluyor böyle. Huf, diye çekilir görünmez olur. Onun gibi bir anda odadan yok olmuş gibi karanlık bir köşeye geçiyor oturuyor. Sizlere iyi geceler dilemeye geldim diyor Arpa adam kaymak buruzu. No nope, suları odalara götür hani odalarına götür orada yıkansınlar falan rahatlasınlar uyumadan önce. Girer girmez de kapıyı kapatıyor yani hani dışarıda bizi dinleyen olmasın falan diye. Şimdi diyor mesele şu. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok güzel. eğer bir zararım olduysa çok üzgünüm yani bir kıvırmaya başlıyor özür dilemeye başlıyor fakat kabul edersiniz ki olaylar birbirini kovalıyor ben de çok meşgul bir adamım <gülüyor> neyse diyor bu hafta önce bir şeyler oldu arkasından başka bir şeyler oldu daha sonra başka bir şeyler oldu falan derken kafamda bir şimşek çaktı öyle derler ya umarım çok geç kalmamışımdır uyandım biraz geç uyandım diyor yani anlayacağınız şerden gelecek olan hobbitler için gözümü dört açmam söylenmişti özellikle ismi Bagins olanlar. Buggins adını saklıyor ya Frodo Diyor ki bu bizi niye ilgilendiriyor Buggins'in hakkındaki hikayeyi? Diyor. Bizi ne ya, ilgilendiriyor? Yazık çaktırmayacak ama hep o hikaye atlıyor Herkes biliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir de atlıyor. Ne alakası var? Yani, Aynı ben. <gülüyor> bir de şovunu yaptı yani. Her şovunu da yaptı ya. <gülüyor> Allah diyor arp adam kaymak bürüzü. Orasını siz iyi bilirsiniz. Ben bilemem. Sizi de ele vermem. Merak etmeyin. Ama diyor Bay Buggins'in diyor buralara geldiğinde Bay Tepe Dibi adını kullanacağını da söylemişlerdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayrıyeten de diyor bana bir tarifi verilmişti. Size de çok benziyor. Tarif uyuyor diyor Bak size. Bak Allah'ın işi ne? Frodo diyor, e diyor söyle bakalım nasıl bir tarifmiş o tarif. Hani nasıl tarif etmişler beni bir Burada bakalım, çok güzel diyor. söylüyor Tolkien. He. Diyor ki öyle mi dinleyelim şu tarifi o halde dedi Frodo. Akılsızca müdahale ederek. <gülüyor> <gülüyor> armadan kaymak brüzi diyor ki kırmızı yanaklı toparlak bir ufaklık <gülüyor> kaymak brüzi acı <acımıyor. gülüyor> ve bunu büyük bir ciddiyet dedi yani gerçek bir tarifmiş gibi diyor pipin gülmeye başlıyor kıkır diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama sen efendisine laf soktular, küçülttüler de şiddetli. Var. Bunun sana pek faydası olmaz. Bu bütün hobbitler için geçerlidir arpa dediydi bana. Diyor Arpa adam kaymak bürüzü. Fakat bazılarından daha uzun boylu, çoğundan daha zarif ve çenesinde bir çukur var. Parlak gözlü, uyanık bir delikanlı. Özür dilerim ama bunu ben değil o söyledi diyor. Frodo da şey diyor, o mu söyledi, o dedin kim diyor. Yani kim sana böyle bir tarif verdi? arpadan adam da şey diyor, ha diyor Gandalf dağıdı. Çok eski bir dostum, büyücü olduğunu söylerler büyük ihtimalle de büyücüdür diyor doğrudur ama büyücü olsun olmasın diyor çok sevdiğim çok eski kadim bir dostumdur diyor anda bana bir dahaki görüşmemizde neler yapar ama diyor bu yaptığım işlerden sonra diyor emin değilim korkmuyor da değilim beni diyor bir kütye çevirirse hiç şaşırmam büyücü ise biraz acelecidir ama o her zaman öyledir zaten diyor hep acele işleri vardır Gandalf'ı yine de diyor olan olmuş artık bunu değiştiremem bundan sonrasına bakmak lazım iyi hoş da diyor ne yaptın diyor ne yaptın da böyle konuşuyorsun bir şey anlatmaya çalışıyorsun bize. Arpa adam şey diyor, diyor. Nerede kalmıştık? Sonra parmaklarını çıkartıyor. ha diyor tamam. Şimdi hatırladım. Adam sürekli unutuyor hatırlıyor. Sürekli unutuyor hatırlıyor Ona zaten. kesintisiz konuşturacaksın evet, abi. Evet. Susmayacak. susmayacak. direkt devam Müdahale, müdahale etmeyeceksin. Bizim Gandalf 3 ay önce kapıyı bile çalmadan odama girdi diyor. Büyük bir telaşta. Şey dedi diyor. Arpa sabah ayrılıyorum benim için bir şey yapar mısın? Sana demiş bir mektup vereceğim. Mektubun sahibinin adı üstünde yazıyor zaten. Şairli bir hobbit. Ona gönderilecek bu mektup. Sakın ola unutma. Yolla Bugün ya da en geç Yarın şaira yola çıksın bu mektup Ama bugün olursa bir gün evvel de Olsa çok değerli olur yani bir an önce Gönder onu gönderebilecek güvenilir Bir adam bulabileceğimi söyledim Zaten diyor Gandalf'ı kırmam dedim ya Çok eski bir dostumdur benim evet. Gandalf için elimden geleni yaparım Kime gireceği de diyor üstünde yazılı zaten Diyor mektubu alıyor üstündeki yazıyı Okuyor diyor ki Frodo Buggins, Çıkın çıkmazı şairdaki hobbit gör. Ve bunu okurken gururlanıyor Çünkü hani o bölgede okuma yazma bilen nadir insanlardan birisi bununla çok övünüyor okuma yazma biliyorum diye. Öyle bir havası var yani. Bölgenin İlber Ortaylılarından. <gülüyor> okuma yazma biliyor çünkü. Peki Frodo ne yapıyor abi? Gandalf'tan bana bir mektup. O da seviniyor çocuk gibi. <gülüyor> Gandalf'tan mektup ama çok 3 ay önce yazmış bu mektup. Tam. Ama hani Baggins değildi. <gülüyor> Atladı canım ona artık. <gülüyor> Atladı. Yapacak bir şey yok. O halde diyor sizin isminiz Baggins değil mi <gülüyor> diyor tabi. Arpadan kaymak bürüzü. Öyle diyor Frodo. O mektubu bir an önce bana verip neden şimdiye kadar yollamadığınızı açık klasarsanız iyi olacak. Sadede... gelinceye kadar lafı epey dolandırdınız zaten diye biraz sitemde ediyor ya da fırça dağıtıyor Arp adam kaymaklıruzun. Zavallı Bay ...kaymak Kaymaklıruzu tedirgin görünüyordu. Haklısınız beyim dedi. Çok özür dilerim. Eğer bu yüzden kötü bir şey olursa Gandalf geldiğinde ne der diye ödüm patlıyor zaten diyor. Hiç belli olmaz diyor. Bakarsın diyor. Bütün biralarımı şürütür, ekşitir, lezzetsiz hale getirir, içilmeyecek hale getirir. Hiç bilemedim ama bilerek isteyerek de diyor aldık koymadım zaten. İlk gün diyor adam aradı gönderecek bulamadım. İkinci gün tekrar adamı aradım. Güvenilir birisi gönderecek. Bulamadım. Benim de işim başımdan aşkındı, Kendi adamlarımı da kendi işlerinden koymak istemedim. Onu çok güvenilir bir yere çekmecinin altına sakladım diyor odamda. İşler diyor üst üste üst üste gelecek mektupta aklımdan uçmuş gitmiş. Kötü niyetimden yapmadım vallahi diyor. Yani bu meşguliyetlerden falan aklımdan uçtu gitti diyor. Ben diyor meşgul bir insanım ama diyor bu işleri diyor yoluna koymak için bundan sonra ne yapabilirsen emrinize amadeyim yap Yaparım. Hiç <gülüyor> şey değil. Sorun değil de yeter ki bu hatamı telafi edebileyim. Zaten mektup bir yana Gandalf'a böyle de bir sözüm var. Bana dediydi diyor. Şarlı arkadaşlarım var. Çok geçmeden buralara gelirler. O ve bir arkadaşı daha. Çünkü o zaman Gandalf da bilmiyor. Merry ve Pippin'in bunlara dahil olacağını. Sadece Semle ikisinin yola çıkacağını düşünüyor. Bu arkadaşımla diyor. Bir hobbit daha gelebilir senin buralara. Adının tepedibi olduğunu söyleyecek sana. O Frodo Baggins. Unutma bu tepedibi adını diyor. Ama ona soru da sorma. Eğer bir ihtiyaçları varsa da benim adıma koşulsuz karşıla elinden gelen yardımı, desteği de göster. Bunları yaparsan sana minnettar kalırım. Ben de ona bu yardımı yapacağımı, elimden gelen her türlü desteği vereceğime zaten söz verdim diyor. Hani mektubu unuttum ama zaten sözüm var Gandalf'a. Anlaşılıyor ki diyor bu son durumlara bakılırsa hakikaten başınız belada ve sözümü tutmanın zamanı geldi. Ne demek istiyorsun diyor Frodo. Bu kara adamlar. Onlar kara süvari demiyor kara <gülüyor> adamlar diyorlar. Onlar da Baggins'i arıyorlar da diyor. Pazartesi akşamı diyor bütün köpekler havlıyor bütün kazlar durmadan bağırıyordu diyor. Ben ne kadar uğursuz bir akşamüstü falan diye düşünmeye başlamıştım. not nope geldi diyor bayağı diyor eli yüzü rengi atmış, çok korkmuş bir halde. Adamın biri birisini soruyor demiş Kalmak Biricik ne? Seni çağırıyor. Gittim diyor böyle karanlık bir adam. Bana diyor şeyi sordu. Bay Baggins diye birisi hana geldi mi bilmem ne falan diye sordu. Ona diyor böyle birisinin gelmediğini öyle birisinin tanımadığımı falan söyleyip diyor kapıyı suratına kapattım. Diyor. Bir de diyor yol gezer diye biri var. O da durdu diyor Bay Baggins gelecek Bay Baggins gelecek falan diye. Sizi soruşturup duruyordu diyor. Hem o kara adam hem de yol gezer ikisi birden sizi sorduğumuza göre. Demek ki diyor başınızda bir bela var bu iki belalı alıp sizi aradığına göre. Zaten diyor siz geldi daha yemek bile hazırlanmadan, bir şeyler yiyip içmeden gelip direkt sizi görmek istediydi. O sırada Yolgezer'in sesi geliyor Karamurt'tan. İstediydi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve eğer onu buraya getirseydin birçok sorun engellenmiş olacaktı. Arp adam diyor yolgezer. Hancı diyor ki sen de diyor habire karşıma çıkıyorsun. Neredeydin diyor birden peydahlandın diyor. Yoktun burada falan. Habire önüme çıkıp duruyorsun uğursuz diyor yolgezere. Frodo da sakin oluyor. Benim iznimle burada bulunuyor. Benim haberim var onun odada olduğundan. Bana yardım teklif etmek için geldi. Valla diyor siz bilirsiniz efendi hobbit. Ama diyor hani bu adamların diyor yardımına da çok güvenmemek lazım. Hani <gülüyor> kolcuların yardımına da çok güvenmemek lazım diyor. Sıkı fıkı olunacak adamlardan değil bunlar. Yolgezer kızıyor bu sefer diyor ki ya kimle olurdun diyor. Sende adını bile diyor günde onlarca defa hitap edildiği için duyduğundan unutmayan, unutkan bir yaşlı adamla mı dost olmak isterdin diyor. Onun koruması altına mı girmek isterdin? Ya da önlerinde millerce kat etmeleri gereken yolu sen onlarla beraber gidip onları korumak mı istersin diyor. Arpa'dan bu sefer panik diyor. Ne diyor? Briye'den ayrılmak mı? Allah korusun diyor. Benim <gülüyor> öyle bir niyetim yok. yerden falan ayrılmam diyor. Ayrılamam. Benim işim, gücüm, her şey burada. Baytepe diyor. Bütün bu acayipçiler de ne? Bu kar adamlar neyin peşinde ve ne Nereden geliyorlar sorabilir miyim size diyor. Çok tedirginim ben de diyor. Frodo üzgünüm her şeyi açıklayamam size zaten. Açıklamak istesem de diyor oldukça uzun bir hikaye bu. Şu anda öyle bir vaktimiz yok zaten. Ama diyor tehlikeli bir durum olduğunun biz de idrakindeyiz başımızda bir bela olduğunu idrakindeyiz Onlar sanırım diyor geldikleri yeri doğru tahmin ediyorsam diyor yol gezer araya giriyor. Mordor'dan geliyorlar diyor. Yaşlı arpa adam diyor. Mordor'un adını hiç duydun mu diyor. Bu sana ne çağrıştırıyor? Arpa adamın yüzü bembeyaz diyor Mordor lafını duyunca. O da o eski kötülük zamanlarından falan bilgisi var demek yani anlatılanlardan, bahsedilenlerden. Hancı herkesle muhabbeti var adamın tabii. Sen koru diye bağırıyor Arpa adam Kaymak buruzu. Hayatın boyunca diyor bireyde ayda duyulmuş en kötü haber Mordor'dan gelen bu kara adamlar hikayesi. O kadar korkunç geliyor ona. Ben gene de diyor size yardım etmeye gönüllüyüm de ben bu durumda nasıl yardım edebilirim, ne yapabilirim bilmiyorum diyor. Ama elimden bir şey geliyorsa söyleyin yapayım. Gölgezer şey diyor doğudaki gölgeye karşı diyor, yapabileceğin neredeyse hiçbir şey yok işin doğrusu yani. Bu adam diyor senin benim gücüm yetmez doğudaki gölgeye. Ama diyor şunu da unutmamak lazım. En küçük bir katkı bile aslında sonuç için değerli bir katkı olabilir. Bu gece diyor mesela Bay Tepe dibi iyi diyor. Baytepe dibi olarak ham defterine kaydedip buradan misafir edersen ve onun Baytepe dibi olduğunu buradan ayrılana kadar ısrarla söylersen, Baggins adını gizlersen oldukça yararlı bir iş yapmış olursun zaten. Bunu yaparım. Kolay iş işte diyor kaymak virüsü. Ancak korkarım ki benim yardımım olmadan da onun burada olduğunu artık öğrenecekler. Herkes öğrenecek. Bay Baggins'in bu akşam herkesin dikkatini üzerine çekmesi gene herkesin dediği gibi hiç hoş olmadı. Bu dedikodu yayıldı gitti. Hemen herkesin kulağına ulaştı bu. Artık biliyorlar burada bir garip durumun olduğunu. Bizim not bile şairdaki diyor Bay Bilbo Baggins'in doğum gününde kaybolma maybolma hikayesiyle diyor buradaki kaybolma hikayesinin bir benzerliği olduğunu mırıl danıyordu. E Nop'un da diyor kafa çok çalışmaz aslında. O bile diyor böyle bir bağlantıyı hatırlayabildiğine göre Nop'tan çok daha zeki ve kötü niyetli çok insanlar burada. Onlar zaten çözmüşlerdir meseliyi. Bana Nop mu demiştin sen? <gülüyor> Frodo şey diyor. Ne yapalım diyor. suvarilerin hemen geri gelmeyeceğini umut etmek zorundayız bu durumda diyor. Yani inşallah hemen dönmezler. Aman uzak dursunlar diyor kaymak frizi. Hayalet de olsalar gerçek de olsalar midilliğe kolay kolay giremezler zaten. O konuda diyor size güvence verir. Nobun ağzından diyor zaten söz çıkmaz. Çok sadık güvenilir birisidir. Ben de diyor ayaklarımın üstünde canlı kanlı kaldığım sürece onları midilliğe sokmam. Çevreye de diyor kendi adamlarına nöbetçiler falan dikerim bizi uyarmaları için. Ve gerekirse onlarla da diyor engellemek için dövüşürüz de. elimden gelebilen her şeyi de yaparım beni öldürmeden sizin yanınıza gelemezler siz diyor biz nöbet tutarken gidin rahatça uyuyun dinlenin uzun bir yolunuz var biz de sabaha kadar sizin nöbetinizi tutmuş olalım diyor böyle yardımcı oluyor Frodo diyor ki çok teşekkür ederim ama ne olursa olsun diyor şafakta hatta belki şafaktan biraz önce bizi kaldırmanız gerekiyor çünkü erkenden yola çıkmamız lazım ayrıca diyor mümkünse 6.30 gibi diyor kahvaltımız hazır olsun kahvaltımızı yaptıktan hemen sonra da bir yerden ayrılalım. Bunu planlıyoruz diyor. O iş kolaydı. Ben icabına bakarım. İyi geceler, bye, Buggins. Yani tepedir diyor. Tekrar hemen değiştiriyor. by Brand bak nerede diyor. Mary aklına geliyor bu sefer. Düşündüğünde Mary yok ortalıkta çünkü. Fred diyor ki, bilmiyorum diyor. Bizimle beraber ana salonu gelmek istemedi. Hatta dışarıda bir tur atayım falan diyordu de dolanıyor olabilir. Biz geldiğimizde de Mary burada yoktu. Arpa adam diyor ki ya bu garip diyor. Keşke dışarı çıkmasaydı. Biz diyor bütün kapıları kapatırız ama ben bütün kapılardaki adamlara Bay Brand'in bakın eşgalini ismini veririm. O geldiği zaman kapıyı açarız. Merak etmeyin hani. Ama bu da yetmez. Siz diyor tatile çıkmış gibi davranıyorsunuz. Başınızda bu kadar büyük bela var diyorsunuz. Bilmem ne var diyorsunuz ama fazla rahat davranıyorsunuz. Nobu da diyor göndereyim diyor. Dış kapılara baksın. Güney, kuzey, batı kapılarına baksın diyor. Oralarda rastlarsa zaten Bay bakı kendisi getirsin. O zamana kadar siz istirahate çekilebilirsiniz. Sabah altı buçukta da odalarınıza yemekleriniz hazır olacak. Kapıyı kapatıyor. Uzaklaşan ayak sesleriyle beraber arkadan adam kaymak puluzu şimdilik sahnemizden çekiliyor. Ve yol gezer diyor ki ne ee? diyor mektubu ne zaman açacak? Hani bir mektup var. Hepimiz merakla içeriğini bekliyoruz. Frodo mührünü kırmada ver mektubu. Yol gezer de mühüre bakıyor. Frodo da mührü inceliyor. Hakikaten anladıkları kadar Adıyla, bildikleri kadarıyla Gandalf'ın mührü, yani Gandalf tarafından yazıldığı neredeyse kesin bir mektup. Mektubu açıyor ve o zarif ve güçlü büyücünün el yazısıyla mektupta neler yazıyor başkan. Sıçrayan bir dilli bireye yıl ortası günü Şer yılı 1418. Sevgili Frodo, burada kötü bir haber aldım hemen gitmem gerekiyor. Bir an önce çıkın çıkmazını terk edip en geç temmuz sonunda Şer'den ayrılsan iyi olacak. Ben mümkün olan en kısa zamanda geri döneceğim. Seni gitmiş bulursam peşinden gelirim. Eğer bireyden geçersen buraya haber bırak. Hancıya yani kaymak pürüzüne güvenebilirsin. Yolda bir dostumla karşılaşman mümkündür. Zayıf, esmer, uzun boylu, bazılarının yol gezer dedikleri bir insan. O da bizim işimizden haberdar ve sana yardım edecek. Ayrık vadiye yönel. Orada tekrar buluşacağımızı umuyorum. Eğer ben gelmezsem Elrond sana yol gösterecektir. Acele içindeki dostum Gandalf. Not Sakın bir daha onu kullanma, ne olursa olsun. Not Gerçek yolgezer olup olmadığını kontrol et. Yollar bir sürü yabancı adam dolu. Asıl ismi Aragorn'dur. Altın olan her şey parlamaz, her gezgin yitirmemiştir yolunu. Gücü olan yaşlı kolay kolay solmaz, derindeki kök atlatırdı onu. Küllerden bir ateş dirilecek, bir ışık fırlayacak gölgelerden. Kırılan kılıç yenilenecek, şimdi taçsız olan kral olacak yeniden. Not. Umarım kaymak prüzü bunu bir an evvel yollar. İyi adamdır ama hafızası sandık odasından farksız. Aradığı şey hep en altta kalmış olur. Eğer unutursa onu ızgara yaparım. Hoşça kal. <gülüyor> Frodo mektubu kendisi okuduktan sonra Pippin ve Sem'e veriyor. Pippin zaten soylu bir hobbit olduğu için okuma yazma biliyor olması normal ama Sem'e de Bilbo öğretmiş ile beraber okuma yazma. Yani o da avamdan olmasına rağmen nadir okuma yazma bilen hobbitlerden birisi Sem'di. Onlar da mektubu okuyorlar. Ve şey yapıyor Frodo. Diyor ki gerçekten de kaymak diyor işi eline yüzüne bulaştırmış. Bunu diyor zamanında göndermiş olsaydı hiç bu tür tehlikelere falan rastlamada rahat rahat aylık vadiye var olurduk şimdi. Yani. Gandalf diyor yani onu ızgara yapsa <gülüyor> yeridir. yeridir yani. Ama şey de diyor tedirgin etti beni. Bütün bunların yanında Gandalf'a ne olmuş olabilir? hani Gandalf yok. Üç ay önce göndermiş bu mektubu. Sanki çok büyük bir tehlike atılıyormuş gibi de aceleciymiş. Yolgezer'e de şey diyor. Uzun yıllardır zaten başka bir şey yapmıyordu diyor. Hep büyük bir tehlikeden büyük bir tehlikeye atılıyor zaten. Ve Frodo şey diyor. Gandalf'ın dost olduğunu neden söylemedin ki bize diyor. Bunca zamanı boşa harcamış olduk. Birkaç saati boşa harcamız olduk. Baş baştan söyleseydin Gandalf'ın dostluğu olduğunu. gezer de şey diyor. Benim bundan önce söylediklerimi diyor. İlk başta hemen inandınız mı ki? diyor, Bunu söylediğimde bana inanasınız. Hiçbiriniz bana diyor Gandalf'ın dostu olduğunu kafadan söylesem inanmazdınız. Artık benim mektuptan haberim yoktu. Yani mektubu burada sizinle beraber görüyorum. İşin doğrusu sizin elinize hiçbir kanıt vermeden bana güvenmenizi beklemek, bu şekilde bir güven oluşturmanın çok daha doğru bir yol olduğunu düşündüm. Her halükarda diyor kendi hakkımda biraz bilgi vererek güveninizi kazanmak istiyordum. Hatta sizin o o kişiler olduğunuzu anladığımda elimden geldiğince de diyor açık bir şekilde doğru bildiklerimi sizinle paylaştım. Doğru bir şekilde net bir şekilde paylaştım. Sonra acı bir tebessüm ediyor. Bir de diyor o kadar uzun zamandır ihanetler, düşmanla savaş, düşmanın tuzakları, onlardan kurtulma, hainliklerle falan uğraşıyorum ki hani birisinin tanıdığı olmadan, birisi benim adıma güvence vermeden sırf benim diye birileri bana dostluk gösterir mi diye de heves ettim, umut ettim. Beni ben olarak da dost olarak kabul edebilirler mi? Ziya diyor bu kadar uzun bir süre geçirince insan böyle şeylere de ihtiyaç duyuyor. Ama neyse diyor abi. Sanırım görünüşüm benim aleyhime. Hiç öyle olur mu? Niye? Hiç öyle olur ha, mu Filmi yani? düşünürsen olmaz. E. Olmaz abi. Pipun lafa giriyor. Diyor ki öyle en azından ilk bakışta. Fakat diyor Şerda dediğimiz gibi tipin değil işin güzel olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tip olarak böyle çok güzeller yok. Önemli olan hiç güzelliği var güzel. bizde de. <gülüyor> Bahse girerim diyor şey Pipun. Birkaç gece hendekten falan yatıp kalktıktan sonra diyor biz de senin gibi oluruz. Hani hmm. artık nasıl bir haldeyse, perişan bir haldeyse şey diyor Aragonda. vallahi diyor o iş olmaz. Çok uzun yıllar yapan da yaşamanız lazım. Zaten benim kadar dayanıklı, güçlü değilseniz diyor ömrünüz vefa etmez benim kadar yıpranmış görünmeyi. Pipin <gülüyor> çenesini kapatıyor. Hani bu laftan sonra. Ama sen gene dayılanıyor yani. Hala güvensiz. Hala de. şüpheli. Şüpheli. Senin Gandalf'ın dediği yol gezer olduğunu nereden biliyoruz biz diyor. Belki de diyor kötü adamların bir cevası belki de gerçek yol gezeri öldürdün onun yerine geçtin bizi kandırıyorsun ben yerinde olsam efendimin yol gezer adındaki bu kişiye güvenmem gerçek yol gezer değil mi diye biliyor olmadan falan bu konuda ne diyeceksin diyor cesur biri olduğunu söyleyebilirim sen diyor yol gezer. fakat korkarım sana verebileceğim tek cevap şu eğer gerçek yol gezeri öldürmüş olsaydım zaten sizi de rahatça öldürürdüm siz de bana karşı duramazdınız zaten ve bu kadar konuşmadan bu işi halletmiş olurdu kötü biri olsaydım sizi öldürerek. Eğer yüzük peşinde olsaydım onu da alırdım hemen şimdi. O yüzük peşinde olsaydım hikayesini duyunca adeta şey oluyor böyle. Ayağa buz kalkıyor. Kesinlikle. Ortalık buz kesmiş. Üçü de korkudan sessizleşmiş durumda hobbitlerin. Aragonda ayağa kalkınca sanki böyle ışıklar toplanıyor bir yerde. Ortam kararıyor ve Aragorn boyu falan uzuyor. Bakışları falan büyük bir bilgeliğe ve güce sahip bir hale dönüşüyor. Böyle korkutucu bir güç sahibi gibi görünmeye başlıyor. Filmde bunu Bilbo'ya karşı Gandalf'tan Gandalf. görmüştük. Oysa hani kitapta öyle bir diyaloglar yok Bilbo'yla Gandalf'ın. Ama Aragorn ayağa kalkınca o Gandalf'ın Bilbo'yla konuşmasındaki edaya sahip oluyor. O azameti içindeki güç ortaya çıkıyor. Elini kılıcın kabzasına koyuyor ki pelerini açtığında orada bir kılıç kabzası görüyorlar ve o zamana kadar kılıcı olduğunu fark etmemişler bile. Hani <gülüyor> o kadar iyi kamufle edilmiş bir kılıcı var. Ede, Sen ne yapıyor abi? Sen ağzı bir karış <gülüyor> Böyle <gülüyor> <gülüyor> ya diye dili tutun bir şekilde. Ondan sonra böyle ortalık duruluyor bir sakinleşiyor Aragorn'da. Neyse ki diyor ben gerçek yol gezerim. Ben Aratonoğlu oğlu um ve canın pahasına sizi korumaya çalışacağım. İşte ilk kez burada kendi adını itiraf ediyor. Aratonoğlu oğlu Aragorn olduğunu itiraf ediyor. Uzun bir sessizlik oluyor, bir tedirginlik oluyor falan. Sonunda Frodo tereddüt ederek konuşuyor. Diyor ki daha mektup gelmeden senin dost olduğuna ben inanmıştım. Ya da en azından öyle olmanı istiyordum, diliyor Bu akşam beni birkaç kere korkuttum, kabul. Ama düşmanın uşakları bu tür bir korku salmazdı içime. Onların dış görünüşleri çok daha güzel ve ilgi çekici olurdu sana göre. Ama hissettirdikleri korku çirkin, pis bir korku olurdu. Senden diyor kirli bir his alarak korkmadım zaten diyor. Senin başka türlü bir adam olduğunu hissetmedik. Yine Frodo'nun gelişen hisleriyle alakalı bir bölüm bu. Anlıyorum diyor gülüyor yol gezer. Benim görünüşüm kirli ama yüreğine hoş geliyorum. Altın olan her şey pardamaz her gezgin yitirmemiştir yolunu diyor. Yani Aa. o mektuptaki dizeyi söylüyor. O mısarlar senin için miydi diyor Frodo. Ne manası olduğunu bir türlü çıkaramamıştım. Ama Gandalf'ın mektubunu görmediysen bunların mektupta olduğunu nereden biliyorsun? Ben diyor bunları mektupta olduğu için bilmiyorum. Mektubun içeriğini de bilmiyorum zaten. O dizelerin yazarı benim oradan biliyorum. Zaten. Helal be. Böyle Helal kendim be. Kendim için yazmıştım zaten. Düm türü, türü türü türü, <gülüyor> türü, türü, türü. <gülüyor> <gülüyor> O ne bak kapaçısından. Abi film gibi vardı ya. Tariflenmez. Sinan ciddi siner. Kişi birini çağırıyor da, anlatıyor da gelecek orada. mi gelmeyecek evet, mi kapaçık. Dün dün dün dün dün kapanıyor. <gülüyor> o kadar. Müziğini bilmiyorum da hatırladım olayı. Abi olan zaten barışmanca Barış nışerliyse. Of sen de hiçbir şey biliyorsun. <gülüyor> Kız unuttum ya ne bileyim izle izlemezdim ki. Arabon olduğunu söylüyor. O dizelerin sahibinin kendisi olduğunu söylüyor. Kılıcı çekiyor. Kılıç böyle 12 parmak kadar devam ediyor. Kılıç olarak. Sonra kırılmış orası. Kırılmış kılıç işte. Narsin. Görüyorsunuz döndü değil, değil mi? Pek bir işe yaramaz. Sem. Hani kılıç kırık. 12 parmak kadar uzun. 12 parmak da yaklaşık 24 cm falan eder herhalde. 2 santime yakındır bir parmak. Pek bir işe yaramaz değil mi? Sem diyor. Fakat yeniden yapılacağı zaman yaklaştı. Aa, Abi burada büyük laflar ediyor Arabon da bu kazmaların dünyadan haberi yok. <gülüyor> sen hala nereden biliyorsun? <gülüyor> ee, nereden ya. Sen o musun? Sen o musun? Sem hiçbir şey söylemiyor, ketumlaşıyor, susuyor. E ee, diyor yol gezer. izniyle, anlaştık diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Yolgezer rehberiniz olacak. Yani zorlu bir yol olacak önümüzde diyor. Çünkü normal yoldan götürmeyeceğim siz. Yoldan sapacağız çünkü normal yoldan götürmeye kalkarsam o yol Kara Su tarafından tarafında olacak. Çok daha karmaşık, çok daha zor, çok daha çetin şartlar olan yollardan ama onları atlatarak yolumuza devam edebileceğiz. Amacım diyor fırtına başına gitmek ilk başta. Fırtına başı da neresi diyorsun? Tam Ayrık Vadi ile Birey'in tam ortasına neredeyse denk gelen çok yalçın yüksek bir bedir diyor. Oraya diyor ulaşabilirsek oranın zirvesine çıktığımızda diyor, 360 derece bütün çevremizi çok rahat kontrol edebiliriz. Uzak ufuklara kadar. Artık Gandalf şahit bizim peşimizden gelecekse ya da bizden önce ayrık Vadi'ye ilerlemişse o da o yolu takip edecektir. O yüzden diyor fırtına başına gitmemiz önemli. Ama dolanarak gideceğiz oraya. Yol üstünden gitmeyeceğiz. Ondan sonra da fersanlarca yolumuz daha var. Hani fırtına başına gitmek ne de tehlikeden atlatmış olmayacağız. Oradan da diyor tehlikelerden tehlikeler beğeneceğiz yani ondan sonra da yapacak bir şeyimiz yok. Frodo şeyi fark ediyor. Ya diyor en son Gandalf'ı ne zaman gördün sen? Yani en son ne zaman haberin oldu? Nerede olduğunu ne yaptığını biliyor musun diyor yol gezeri. <gülüyor> yol gezer ciddileşiyor. Bilmiyorum diyor. Bir hata yaptım ben de diyor aslında. Son birkaç yıldır onun başka yerlerde işi olduğu zaman şair sınırına ben gözcülük ederdim. Şair sınırını diyor zaten biz kolculara tembihlerdi. Buralar hep gözletirdi. Tabi o zamanından beri. Ve gizli bir korumaya tabi tutardım En son diyor şairde sarm geçitinin orada da karşılaştık. Onun bir işi olduğunu söyledi. Mayıs'ın ilk günü. O öyle diyor benden ayrılınca. Ben de diyor doğuya doğru bir seyahate çıktım. Doğru yapmadım diyor. Keşke onunla beraber olsaydım ya da o mektubu yazdığı zaman birey de olsaydım. Çünkü diyor direkt bana da söyleyebilirdi. Sizin hakkında bilgiyi verebilirdi falan. Bu hoş olmadı ama sonuçta burada karşılaşmış olduk. Ortalıkta yoktum uzun zamandır diyor. Mayıs'tan beri görmedim onu diyor. Mayıs'ın başından beri. E şu anda artık kışa girdiğimize göre neredeyse 6 aydır görmedim. Mektup yazılalı 3 ay var. Yani mektuptan 3 ay önce ancak görmüş şey. Onu tanıdığımdan beri diyor. ilk kez tedirgin oldum Gandalf'ı tanıdığımdan beri. Çünkü yani kendisi gelmese bile diyor bir şekilde ulaşırdı. Bir haberi gelirdi. Ben buradayım şu işle meşgulüm. İşte beni şurada bekleyin ya da şu işi yapın bilmem ne falan diye. Ben dedi Gildor'un diyor erfleriyle görüştüm diyor. Sizin yolda olduğunuzu falan öğrendim. Zaten uzun zamandır ben o yeşil yolu höyük yaylalarının çıkışındaki doğu yolunun gözetleme altında tutuyordum. Bekliyordum oradan çıkacağınız zamanı. Ama diyor şeyi fark etmedim. iyi kaçmışsınız Erdiyar'ından. Çıkışınızın tam tarihini ben de bilmiyorum. Orada iyi kaçmışlar. iyi fıyırttırmışlar yani. Frodo diyor ki sence kara suvarilerin bu işle Gandalf'ın ortalıkta olmayışıyla bir ilgileri olabilir mi? Valla diyor onu yolundan alıkoyabilecek başka bir şey bilmiyorum ben orta dünyada diyor. Bu kara suvarilerden başka. Düşmanın kendisi hariç. Yani ya düşmanın kendisi onu yolundan alıkoyabilir ya da bu kara suvariler onu yolundan ayrı koyabilir. Fakat Umut Kodumuzu da yitirmeyelim. Normal olarak siz şairler onu bir basit büyücü, bir havaif fişekçi, çatapatçı bilirsiniz de öyle değil diyor. Gandalf çok çok büyük bir büyücüdür. Çok büyük bir ariftir. O kolay kolay bir beladan korkmaz. Belada ya da yakalanıp tutsak olmaz. O kurtarır bir şekilde kendini diyor. Bu zamana kadar çok büyük tehlikelerle orta dünya için çok büyük hizmetler verdi. Yalnız anladığım kadarıyla diyor bu sizinle beraber başladığı iş orta dünyada yaptığı en büyük hizmet olacak. Pip'ın vallahi diyor kusura bakmayın hani bu ciddi meseleler bilmem ne falan her şey tamam ama benim çok uykum geldi uyumam lazım diyor. Gidip uyumayacaksak da diyor ben oturduğum yerde uyuyup kalacağım artık hani yapacak bir şey kalmadı. Ya Meri? Meri diyor ya çıkıp arayıp bulalım ya da gidip uyuyalım nok bulduğu zaman getirsin. Hani bir, bir şekilde artık günü sona erdirelim dediğinde de kapı çarpılarak açılıyor. Koridordan koşarak bir ses geliyor. Sonra bunların oturdukları odanın kapısı büyük bir şiddetle açılıyor. Mary Meri ve Nop arka arkaya koşarak odanın içine giriyorlar. Ve nefessiz kalmış gibi Meri böyle. Nefes nefesse soluklanıyor. Bayağıdır koştuğu çok hızlı koştuğu belli. Ve şey diyor onları gördüm Frodo. Onları gördüm kara suvarileri gördüm. Frodo kara suvariler mi diyor. Nerede? Meri şey diyor burada köyde gördüm de. Bir saat kadar içeride oturdum siz gittikten sonra. Sonra canım sıkıldı. Bir köye dolanayım bakayım bir tehlike var mı yok mu araştırayım diye diyor. Bir dışarı çıktım. Tam diyor geri dönmeye karar verdim. bu ışığın bitti yerde diyor bir nefes deneyim, bir gökyüzüne bakayım yıldızlara bakayım diye durup gökyüzüne bakarken diyor birdenbire bir ürperti geldi bana diyor bir üşüme geldi ve korkunç bir şeyin sürünerek yaklaşmakta olduğunu gördüm diyor uzakta. Yolun karşısındaki gölgeler arasında tam lambanın ışığının kenarında yani karanlığın başlangıcında daha koyu bir gölgeye doğru ilerledi ve hiç ses çıkarmadan hemen karanlığın içinde onunla beraber kayboldu gitti. Ne tarafa doğru gitti diye soruyor yol gezer sertçe. Mary yabancı ters ters bak çünkü o yol gezeni daha önce karşılaşmamış. Sen devam et diyor Frodo. Bu Gandalf'ın bir arkadaşı. Sonra anlatırım meseleyi yani yol gezenin hikayesi sonra anlatırım. Merry Frodo'dan güvence, yalınca devam ediyor. Diyor ki yoldan yukarı, doğuya doğru tüymüş gibi geldi bana diyor karanlık gölge. Bu sefer at yok değil mi abi? At yok. Hı -hı. Yürüyerek gelmişler. İzlemeye çalıştım diyor. Tabii ki neredeyse bir anda gözden kayboldu. Çok hızlı hareket ediyordu. Fakat ben köşeyi dönüp yoldaki son eve kadar gittim. Son ev dediği ev Bileir'in evet Bütün Gülay'a yerleşiminde o tarafa doğru son yerleşilmiş ev. Er. Gülay'a ilerletinin evi zaten. yolgezer gezer Merya böyle şaşkınlıkla bakıyor. Diyor ki sen de diyor çok yürekliksin ama aptallık etmişsin. Çok cesur bir davranış ama aptalca da bir davranış. Meri şey diyor. Valla diyor bilmiyorum aslında. Yani. Bu bir cesaret miydi? Yoksa aptallık mıydı? diyor Muhtemelen aptallıktı. Ama diyor şey elimde değildi sanki. Beni o tarafa doğru diyor. O çekti diyor. Yani korkmayı düşünemedim orada. Sanki onunla beraber sürüklendim peşin sıra. Onun gittiği yerlere gittim diyor. Çit'in yanında bir sesler duydum. Diyor. Hemen oraya diyor mümkün olduğunca yanaştım. Bir homurdanmayla bir tıslama birbiriyle konuşuyorlar gibi geldi bana diyor. Ne homurdananın dediklerini anladım ne o tıslı yanın dediklerini anladım. Ama aralarında bir muhabbet ettiklerini anladım. Onları biraz daha duyarım belki diye emekleyerek biraz daha yanlarına yaklaştım. Ama çok az bile yaklaşınca diyor her yanım titremeye başladı. Sonra dehşete kapılıp geri döndüm. Tam buraya koşacaktım ki arkamdan bir karartı geldi. Ve ben düştüm diyor oraya. Sadece düştüm. Nop atılıyor orada onu ben buldum beyim diyor. Bay Kaymak Bruse beni lambayla dışarı yolladıydı. Bay Brandi Bakı bul diye batı kapıya kadar gittim. Oralarda yoktu. Sonra oradan güney kapıya döndüm. Bil Eireltin'in evinin berisindeki yolda bir şey gördüm. Yalan olmasın ama diyor sanki iki adam ya da iki adama benzeyen şekil yoldan birini kaldırıyorlarmış gibi geldi diyor. Ben de feneri tutup ona doğru koştum. Seslendim onlara. Bağırdım falan. Öyle olunca diyor kararttılar kayboldular. Gittiler. Yerden kaldırdıkları kişinin yanına doğru gittiğimde diyor Bay Brandy bak diyor. Orada uyuyormuş gibi yatıyordu yolun üstünde. Seslendiğimde ona derin bir suya düştüm sanki dedi bana diyor. Sonra diyor onu saçtığım zaman da göz açtı diyor. Gözünü açar açmaz da tavşan gibi buraya doğru koştu. Ben de onun peşinden koştum. O hışımla koşup koşar buraya geldik işte. Mary diyor ki korkarım diyor. Aynen Nob'un anlattığı gibi oldu. Gerçi diyor ne dediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum orada ne dediğimi. Ama diyor şimdi hatırlayabildiğim diyor çok çirkin korkunç bir rüya görüyormuşum gibiydi perişan olmuştum ve başka da diyor neler oldu bilmiyorum. Şey diyor yol gezer ben biliyorum diyor ona kara nefes derler. Süvariler atlarını dışarıda bırakıp güney kapı gizlice açmış olmalılar. Yaya olarak. Bir ehraltıyı ziyaret ettiklerine göre de günün bütün haberlerini öğrenmişlerdir artık. Buradaki Orada handa oluyor. neler olduğunu, Frodo'nun artık handa olduğunu falan. Biz diyor bir çıkmadan bu gece bir şeyler olabilir. Şey diyor de ne olur? Hana falan mı saldırırlar? Ya diyor aslında diyor, Hana saldıracaklarını zannetmiyorum. Çünkü diyor buna gerek yok. Zaten diyor sizin yola çıkacağınızı biliyorlar. Hana saldırıp gereksiz bir risk almaktansa sizin yola çıkmanızı beklerler büyük ihtimalle. Zaten onlar diyor hani böyle çok kalabalıklarda aydınlıklarda bilmem ne güçlerinin doruğuna ulaşmazlar. Onlar kıyılarda sotelerde karanlıklarda asıl güçlerinin zirvesine ulaşırlar. O bakımdan diyor aleni bir saldırıyı göze alacaklarını zannetmiyorum. Hem diyor siz iki kişiden falan bahsediyorsunuz diyor. Onların diyor tamamı toplanmadan böyle kalabalık bir yere saldırı yapmazlar. İlla yapmazlar demiyorum ama büyük ihtimal yapmazlar böyle bir saldırı. Onların güçleri dehşete dayanır. Demek ki diyor bileğireltiden başka da bireye de birilerinin korkuyla kendilerini kendi ağlarına düşürmüşler zaten. Kendi casusları olarak kullanıyorlar. Belki de diyor kapı nöbetçisini bile kendi etkileri altına aldılar. Pazartesi günü diyor Harry ile Batı Kapı'da bir şeyler konuştular. Oradaydım gizlice seyrettim diyor Bileirelt ile kapı görevlisi Harry. Yanından ayrıldıklarında Harry kül gibi olmuştu suratı falan diyor zaten. Her yanımız düşmanla sarıldı diyor Frodo ne yapacağız? Burada kalın odalarınıza gitmeyin diyor Aragon. Çünkü bu diyor Hanındaki hobbitler için özel yapılmış odalar sizin yataklarını edildiği odalar rahat edesiniz diye yer seviyesinde yapılmıştır. Yükseklikten hoşlanmadıkları için hobbitler. Penceleri de diyor kuzeye bakar. Oraya saldırma olasılıkları yüksek olur diyor. Biz nopla beraber gidelim. Bu geceyi hep beraber burada geçireceğiz. Kapının arkasına destekler koyarız diyor. Hep beraber şöminenin başında dinlenmeye, uyumaya çalışırız. Biz bu sırada sizin gidelim. Odanızdan eşyalarınızı getirelim diyor. Odadan çıkıyorlar nopla beraber. Frodo ve arkadaşlar için hazırlanmış hobbit odalarına gidiyorlar. Onlar Nob'la nope beraber Hobbit'lerin eşyalarını alıp döndüklerinde de bilgilendirilmiş durumda. Artık evet. onun yol gezer olduğunu biliyor. nokta da şey diyor yol gezere. Tamam beyim diyor örtüleri kabarttım diyor yataklarda. Bir de başlarıymış gibi Hobbit başlarıymış gibi diyor keçelerden de diyor bir kafa koydum yastıkların üstüne. Samanla doldurulup falan. Sanki diyor Hobbit'ler kendi yataklarında yatıyormuş gibi duruyorlar diyor. Bunu duyunca Pip'ın gidiyor iyi benzetmişsin diyor. Tiplerimizi iyi benzetmişsin. <gülüyor> Fakat aldatıldıklarını anlayacaklar bunlar saldırırlarsa o zaman ne olacak? Yol gezer göreceğiz diyor bakalım ne olacak bilmiyorum şu anda. Biz yine de işin sabaha kadar salimen yürüyeceğini temenni edelim. sabah da erkenden yola çıkmış olalım diyor. "Nop size iyi geceler efendim." diyor. Kapıda zaten nöbet tutacak nokta. Nope nöbet yerine doğru ayrılıyor yanlarında. Hiçse i̇şte getirilen denklerin düzenliyorlar. Yanlarında götürecekleri, şimdi kullanacakları malzemeleri falan. Hepsi ayaklarını şömineye doğru uzatıyor böyle. Kapının arkasına sandalye çekiyorlar, bir kanepe çekiyorlar, koyuyorlar. Sonra Frodo dışarıya göz gezdiriyor hafif pencereden bak falan. Ve havanın böyle cam gibi berrak bir hava olduğunu görüyor. Bir soğuk var, kış soğuğu var falan ama pırıl pırıl bir havası var. Ve Orak'ın Brektepesi'nin sırtları üzerinde ışıl ışıl sallanıyordu diyor. Orak dedikleri Saban ya da Büyük Ayı'ya verdikleri isim gökyüzünde. Bizim Büyük Ayı dediğimiz ya da yer yer Saban da deniliyor zaten. Özellikle Güneydoğu'da Saban deniliyor ya da Doğu Anadolu'da Saban deniliyor Büyük Ayı. Türkiye şeyiyle burada gene Çiğdem Hanım'ın büyük başarısı çeviriye eklemesi. Sonunda ağrar iç kepekleri de kapatıyorlar. Perdeleri de kapatıyorlar. Mumları söndürüyorlar. Ayaklarını ocağa doğru uzatıyorlar ama yol gezer öyle uzanıp kalmıyor. O gidiyor gene ağzında piposu bir sandalye çörekleniyor. Oturuyor. Biraz konuşuyorlar falan. Meri'nin de tabi detaylar hakkında birkaç sorusu falan oluyor. Ondan sonra da şeye takıyor Meri kafayı. Hani bu ay tepesinden atlamış dediğinde düşüp bir yüzük parmağına <gülüyor> giriyor ya. Şeyle dalga geçiyor Frodo'yla. Ay tepesinden atlamış diyor. Gülerek diyor. battani. <gülüyor> Sen çok saçmasın Frodo diyor. <gülüyor> bir ton şey olmuş bak aklında evet. kalan kısma bak. Ama diyor keşke ben de orada olsaydım da bu salaklığı görseydim de yani. <gülüyor> <gülüyor> Buraya eşrafı diyor. Yüzyıl bunu konuşur artık. Yani böyle bir, bir salaklığı konuşur. Şey diyor yol gezerdi. Umarım diyor. Sonra hepsi susuyor. Hobbitler birer biber uykuya dalıyor. Ve 10. bölümde son ayırıyor. Evet 10. bölümü de tamamladık. Artık 11. bölüme geldik ve 11. bölüm yine gergin bir bölüm. Karanlıkta Bir Bıçak. Bu ara dedi. çok arka arkaya gergin bölüm var. Değil mi? Evet. Höyüklü Tepeler'deki. tepelerde öyle. Büyük. Bundan sonraki karanlıkta bir bıçak da öyle. Ondan sonra geçit hikayesi. Nehir geçti hikayesi de öyle. Hı hı. Yani aksiyon devam ediyor. Ta Ayrık Vadiye karşı. Çünkü neden? Aragon Reis geldi. Aragon geldi. Macera geldi. Hey yavrum. O zaman bölümü kapatalım. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Teşekkür ederiz sevgili arkadaşlar. Ve sevgili patronumuz. Sen olmasan ne yapardık? Hiçbir yani, şey yapamazdık. Hani Gerçekten yapamazdık. Yapamazdık. <gülüyor> hiç, hiç malzeme yok. <gülüyor> Hayır malzemeyi de ki borç aç bulduk. Teknik bilgi yok. <gülüyor> Abi, evet ya hakikaten. Oldu o zaman. Yeterince bu akşamda övdüğümüze göre evet. pastronu Melih Nimet'imiz. Kızım Bölüm... zam zamanı ya. Zam zamanı. <gülüyor> Bak, herkes yapıyor bilmiyorum. Ses Vallahi Anın eli bol oluyor. <gülüyor> Hacı, <görüyorum. gülüyor> o zaman bölümü kapatalım. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.